Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, 2016 yılının son gezegenin geleceği programındayız. Greenpeace Türkiye, destekçilerine mücadeleyle geçen 51 haftayı nasıl geçirdiklerini paylaştığı bir mail gönderdi. Bakalım Greenpeace Türkiye neler neler yapmış bu yılın içinde. Yılın ilk aylarında Soma'daydılar. Ocak ayında sıcak hava balonu uçurarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Somalı kadınlarla kömürlü termik santrallere hayır dediler. Mart ayında üyesi olduğu Temiz Hava Hakkı platformuyla birlikte Türkiye'nin 81 ilindeki hava kirliliğini gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Nisan ayında Greenpeace'in çok ses getiren kampanyası başlatı Termex. Meltem Cumbul'un da destek verdiği kampanyaya milyonlarca insan ulaştı. Nisan'ın son günleri ise Çok heyecanlıydı. Greenpeace eylemcileri 280 metre yüksekliğindeki termik santral bacasında eylem yaptı. Kömürlü termik santrallere hayır dedi. Mayıs'ta tavukçuluk sektöründeki yanlış uygulamalara karşı yeni bir kampanya başladı. Yutmayız. Yaz sıcağında tavuk kostümü giyip sokağa çıktıkları zamanlar oldu. Ağustos başlarında güneş karavanı yollara çıktı. Yüzlerce insana güneş enerjisini anlatıp güneş panelleri sayesinde hazırladıkları portakal sularını dağıttılar. Eylül'de ise efsane gemi Rainbow Warrior'ın Türkiye turu başladı. Rainbow Warrior, hashtag güneşe yelken aç dedi ve 5 durakta binlerce insanı ağırladı. Güneş enerjisi öncüleri ne herkes çok sevdi, Kezban teyze ana haber bültenlerine çıktı. Ekim ayında 3500 yıllık geçmişiyle UNESCO Kültür Mirası adayı olan Amasra'da Termik Santral'e karşı en yüksek katılımlı çevre davası açıldı. Greenpeace'in yıl içerisinde Plastik mikro taneciklere karşı başlattığı kampanyaya on binlerce insan destek verdi. Greenpeace 2016'da dolu dolu 51 hafta mücadele yürüttü, başarılar elde etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde kamu kaynaklı tüm elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı açıklandı. Las Vegas bunu gerek şehirdeki kamu binalarının çatılarında veya kamuya ait alanlarda elektrik üretimi sağlayan sistemlerle gerekse rüzgar, güneş, geotermal, gelgit, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yapan santrallerden doğrudan veya sertifikalarla sağlayacak. Bu hedef doğrultusunda 2008 yılından beri çalışmalar yürüten şehir yönetimi Boulder 1 güneş enerjisi santralinin devreye alınmasıyla bu başarıyı sağlamış oldu. Las Vegas'ın 42 kilometre uzağında bulunan El Dorado Vadisi'ndeki Boulder şehrinde santral 100 megawatt gücünde. Ümit ediyoruz Las Vegas'ın bütün o ışıkları güneş enerjisinden gelir fosil yakıtlardan değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında uygulanacak çevre cezaları miktarını açıkladı. Resmi Gazete'nin 27 Aralık 2016 tarihli nüshasında yayınlanan düzenlemede cezaların bir önceki yıla göre vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından %3,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında arttırıldığı bildirildi. Tabii 3,83'ün mevcut enflasyonun altında kaldığını söylemeye gerek yok. Düzenlemeye göre 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında uygulanacak Çevre cezaları şu şekilde olacak, atık kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak ya da gerekli önlemler almadan bunları toprağa verenlere 50.975 lira. Tehlikeli atıkları kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf edenlere 212.419 lirayla 2.124.250 lira aralığında hava kirliliğine sebep olan işletmelerde yine... 50.975 lira kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma ve bertaraf tesislerini kurmayanlarla kurulu olmasına rağmen çalıştırmayanlara 127.449 lira çevresel etki değerlendirme sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara 21.235 lira emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1054 lira yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 2117 lira kokuya sebep olan emisyonları yönetmelikte belirlenen sınır değerlerin üzerinde çevreye verenlere 4241 lira hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesine izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olan ticari bina sahiplerine 12.736 lira konutlara ise her bağımsız bölüm için 630 lira Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlerle özel çevre koruma bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara 42.479 lira. Kanuna aykırı olarak anız yakanlara dekar başına 42.44 lira. Denizler, akarsular, göller tarım alanlarına belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri çıkaranlara çıkardıkları metreküp başına 254.87 lira. Kanunen zorunlu olduğu halde çevre yönetimi birimi kurmayanlara ise 12.736 lira. Kanunen zorunlu olduğu halde çevre görevlendirilmesi bulundurmayan veya bakanlıkça yetkilendirilen firmalardan hizmet almayanlara 8.491 lira. Kamuya açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 203 lira. Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara. Bunları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini sağlayanlara 4 milyon 248 lira diyor. Yeni yönetmenik umalım bu cezalara neden olacak hiçbir çevre hakkı ihlali olmasın. Yeşil ve barış dolu bir 2017 dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği